Hicr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen Hicra ahalisi, Suriye isim olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim علي لا ما الى Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübi'nin ayetleridir. <Gülüyor> Bir zaman olur kafirler, keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık, diye çok hasret çekerler. <gülüyor> Bırak onları, yesinler, içsinler, zevklerine düşsünler, arzu ve emelleri kendilerine oyalaya dursun. Yakında bilecekler. <Gülüyor> Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır. <gülüyor> Hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez. <Sessizlik> O kafirler alay ederek, Ey o kendisine kitap indirilmiş olan, dediler. Mutlaka sen bir delisin. <Sessizlik> Eğer iddianda tutarlıysan, ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun? <Gülüyor>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 Onunla alay yetmiş olmasınlar. Biz böylece o inkar ve alayı suçluların kalplerine sokarız. <Gülüyor> geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler <Gülüyor> hatta o kâfirlere gökten bir kapa açsak onlar da yukarı yükselip çıksalar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 bu ancak kulak hırsızlığı edenler olursa onu da parlak bir ışık kovalar de yaydık genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik <gülüyor> Orada hem siz insanlar için hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik. <Gülüyor> Hiçbir şey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçüyle indiririz. <Gülüyor> aşılayıcı rüzgarlar gönderdik derken gökten yağmur indirip onunla sizi suladık halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz Oy!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 Doğrusu sizden önden gidenleri de, geri kalanları da biz pek iyi biliriz. وَإِنَّ رَبَّكَ هُ وَيَحْشُرُهُ إِنَّهُ حَبِيمٌ عَلِيمٌ Senin Rabbin elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir, tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir. <gülüyor> Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. وَإِذْ قَالَتْ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ Rabbin meleklere ben demişti, kuru çamurdan şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım. <gülüyor> Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız. <Sessizlik>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 Haydi buyurdu. Sana müsaade edildi. Belirli bir güne kadar. İblis dedi ki, Ya Rabbi, beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de, dünyada onlara günahları süsleyeceğim. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve senin, ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım. Allah buyurdu Bu seçkin kullarımın tuttuğu yol işte benim göz ettiğim doğru yoldur İ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 Esenlikle emin olarak girin oraya denir onlara. <gülüyor>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 ''Bana ihtiyarlık gelip çatmışken, artık beni nasıl tefsir edersiniz?'' ''Sana gerçeği müjdeledik, onun için ümit kesenlerden olma.'' dediler. O da vanıku O da Rabb'inin rahmetinden hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki dedi. ve ilave etti Ey erçiler bundan başka işiniz nedir sorabilir miyim <gülüyor> Haberin olsun dediler biz, suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik. <Sessizlik> Ancak, eşi dışında, Lut'un ailesi müstesna. <Sessizlik> Çünkü onların hepsini kurtaracağız. Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük. Selam. Elçiler Lut'un evine gelince "O doğrusu siz ürkülecek kimselersiniz." dedi. Yok dediler, biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve sana emre hak ile geldik. Emin ol biz sadık kimseleriz. فأسر بي أهلك من عيلين تبع أتباعهم ولا يسافر منكم أهل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 şu kesin emri ettik. Sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır. Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi. Kâle <gülüyor> innehâ Bunlar benim misafirlerim, dedi. Ne olur beni mahcup etmeyin. <gülüyor> Allah'tan korkun da, beni rüsvâ yetmeyin. Onlarsa, Biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Şunu bunu korumak sana mı kalmış? Dediler tâle hâ in kuntum Lut, eğer evlenmek isterseniz, işte kızlarım, onlarla evlenebilirsiniz dedi. dâl <gülüyor> Resulüm, hayatın hakkı için onlar kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler. <gülüyor> O Güneş doğarken o korkunç ses bastırıverdi verdi onları. <Sessizlik> O şehirlerinin üstünü altına çevirdik. Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmuruna tuttuk onları. <Sessizlik> Elbette bunda işaretten anlayanlar için... Alınacak nice ibretler vardır. وَاِنَّ ذَٰلَ Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir. Elbette bunda iman edecekler için çok ibretler vardır. Ey ki halkı da zalim mi zalim bir halk idi. Ben Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir. <Sessizlik> Hicr halkı da peygamberlerini yalancı saydı onlara delil ve mucizelerimizi verdik ama onlar bu delillerden yüz çevirdiler <Sessizlik> Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı. Bir sabah o korkunç ses bastırı verdi onları. Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine. <Gülüyor>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 elbette senin Rabbin mükemmel yaratan ve her şeyi hakkıyla bilendir. Şu kesin ki, biz sana seb-i ile şu yüce Kur'an'ı verdik. <gülüyor>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 Ve de ki, sizleri bekleyen felakete karşı sizi açıkça uyarıyorum. <Sessizlik> Tıpkı o bölüşenlerin... Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi. <gülüyor> Rabb'in hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz. <gülüyor> Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız. Şimdi sen sana ne emredilmişse onu açıkça onlara söyle. O müşriklerden yüz çevir senin alay edenlerin haklarından gelmeye biz yeteriz <Sessizlik> Onlar Allah'tan başka tanrı uyduruyorlar ama yaptıklarının sonucunu yakında öğrenecekler. Ve <gülüyor>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 sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et.